2. bölüm. Dedemin ölümünden sonraki ayları bej renkli bekleme odalarıyla meçhul ofislerden oluşan bir çile dünyasında geçirdim. Kulağımın dibinde beni çekiştirenlere, tahliye edip sorgulayanlara katlandım. Bana bir şey söyledikleri zaman başımı salladım. Kendimi tekrarladım. Binlerce acıyan bakışın ve çatık kaşların hedefi oldum. Annemle babam bana kırılabilecek bir aile yadigarı gibi davranıyor. Yanımda kavga edip beni endişelendirmeye korkuyordu. Geceleri gördüğüm kabuslar yüzünden çığlık atarak uyanıyordum. Dişlerimi gıcırdatıp parçalamamak için uyurken koruyucu dişlik takıyordum. Gözlerimi kapatır kapatmaz ormanda ağzından yılan gibi diller çıkan o yaratığı görüyordum. Dedim'i öldürdüğüne, beni de öldürmek için yakına geri geleceğine inanmıştım. Bazen o gece olduğu gibi bütün benliğimi korkunç bir panik duygusu kaplıyordu. O yaratığım, civardaki karanlık ağaçların arasında, park yerinde duran yandaki arabanın arkasında, bisikletimi koyduğum garajın yanında beni beklediğini düşünüyordum. Buna bulduğum çözüm evden çıkmamak oldu. Haftalar boyunca sabahlara gazeteyi almak için evin önüne bile çıkmadım. Çamaşırlıkta yere serdiğim birkaç battaniyenin içine kıvrılıp uyuyordum. Burası evin tek penceresiz odası olduğu gibi kapısı içeriden kilitleniyordu. Dedemin cenazesinin kaldırıldığı günü burada geçirmiş, Kurtucunun üstüne oturup laptopta internetten oyun oynayarak oyalanmaya çalışmıştım. Olanlardan dolayı kendimi suçluyordum. Keşke ona inansaydım diye kendimi yiyip duruyordum. Ne var ki ona inanmamıştım. Kimse ona inanmamıştı. Şimdi onu neler hissettiğini çok iyi biliyordum. Çünkü kimse bana da inanmıyordu. Olayları yorumlama şekli bana son derece rasyonel geliyordu. Ancak bu durum sözcükleri yüksek sesle söylemek zorunda kalana dek sürmüştü. Bunları o zaman... Özellikle evimize gelen polis memurunu anlattığım gün akıl dışı görünmüştü. Karşımda oturmuş başını sallayarak beni dinleyen ancak telli not defterine hiçbir şey yazmayan memura olup biten her şeyi anlattım. Ben gördüklerimi anlattığım zaman çok iyi teşekkürler demekle yetindi. Ardına annemle babama dönüp beni birisine gösterip göstermediklerini sordu. Sanki ne demek istediğini anlamıyordum. Ona yapacağım bir açıklama daha olduğunu söyledim. Ardından orta parmağımı havaya doğrultup dışarı çıktım. Ailem birkaç haftadan beri ilk kez bana bağırmıştı. Aslında o bildik tatlı sesleri duyunca bayağı rahatlamıştım. Ben de onlara bir takım yakışıksız sözlerle bağırarak karşılık verdim. Portman dedemin ölmesinden mutlu olduklarını, onun bir tek benim gerçekten sevdiğimi söyledim. Bizimkiler polisle kapının önünde bir süre konuştular. Polis arabaya binip gittikten bir saat sonra yanında kendini eski zreslamı olarak tanıtan biriyle döndü. Adamın yanında büyük bir resim defteri vardı. Benden yaratığı tekrar tarif etmemi istedi. Ben tarif ederken o taslağı çiziyor, arada bir durup konuya açıklık getirmek için bir şeyler soruyordu. Kaç tane gözü vardı? İki. Anladım, dedi. Sanki bir canavarın resmini çizmek, eskisi ressamın sıradan işiymiş gibi konuşuyordu. Beni yatıştırmaya çalıştıkları belliydi. Bitirdiği taslağı bana vermeye kalktığı zaman, bu durum apaçık ortaya çıkmıştı. Bunu dosyaya koymak için filan lazım değil mi diye sordum. Karşısında duran polis memuruyla kaşlarını kaldırmış vaziyette birbirlerine baktılar. Tabii ya, ne düşünüyorsam. Son derece aşağılayıcıydı. En iyi ve tek arkadaşımdaki bile olay yerinde olduğu halde bana inanmamıştı. Ben fenerin ışını yaratığın üstüne tuttuğum halde polisleri o gece ormanda hiçbir yaratık görmediğine yemin etti. Fakat bir havlama duymuştu. Bunu zaten ikimiz de duymuştuk. Bu nedenle polisin dedemi vahşi bir köpek sürüsünün öldürdüğüne karar vermesi şaşırtıcı olmadı. Bu sürü başka yerlerde de görünmüştü ve bir hafta önce Center sokakta yürüyen bir kadın ısırmıştı. Aslında bunların hepsi gece olmuştu. Tam da yaratıkları görmenin en zor olduğu zaman dedim. Gel gelelim Ricky başını iki yana sallayıp psikoza görünmem gerektiğine dair bir takım sözler mırıldandı. Psikiyatri demek istiyorsun diye karşılık verdim. Yani sana çok teşekkür ederim. İnsanı destekleyen arkadaşlar olmasın ne güzel. Odamın önündeki terasta oturmuş, körfezde batan güneşi seyrediyorduk. Ricky annemlerin Amişler diyarına yaptıkları gezi sırasında aldığı, mantıksız derecede pahalı ahşap bir şezlongta bağdaş kurmuş, kollarını göğsüne kavuşturmuştu. Gattarca bir kararlılıkla sigarasını söndürmeden yenisini yakıyordu. Bizim evdeyken, hep belli belirsiz huzursuz olduğu anlaşılırdı. Fakat benden yana baktığı zaman gözlerini kaçırmasından artık onu ailemin servetinin değil benim varlığımın huzursuz ettiği belliydi. Her neyse seninle açık konuşuyorum dedi. Canavarlardan bahsetmeye devam edersen seni kapatırlar. O zaman gerçekten özel çocuk olursun. Bana öyle deme. Sigarasını dışarı fırlatıp parmaklığın üzerinden koca bir tomar tütün tükürdü. Hem sigara içip hem tütün mü çiğniyordun? Sen benim annem misin? Yemek fiş karşılığı kamyoncularla yatar gibi bir halin mi var? Ricky insanların annesiyle ilgili şakalar yapmaya bayılırdı ama bu onun bile kaldıramayacağı kadar ağırdı. Şehzlong'dan fırlayıp beni öyle sertçe itti ki neredeyse terastan aşağı düşecektim. Def olması için bağırdım ama o zaten çoktan kapının yolunu tutmuştu. Onu birkaç ay boyunca hiç görmeyecektim. Arkadaşlığımız çok bile sürmüştü. Sonunda ailem beni gerçekten psikiyatra götürdü. Bu nedenle onlarla kavga etmedim. Yardıma ihtiyacım olduğunu biliyordum. Doktor Golan koyu tenli, sakin bir adamdı. Ben çetin ceviz olacağımı zannetmiştim ama Doktor Golan şaşılacak ölçüde kolayca benimle iletişim kurdu. Olayları sakin ve duygusuzca açıklama biçimi adeta hipnoz etkisi yaratmıştı. Yaratığın, Aşırı heyecanımın tetiklediği hayal gücümün ürünü olduğuna beni ikna etti. Denemin ölümünün yarattığı travma, gerçekte olmayan bir şeyi görmeme yol açmıştı. Küçüklüğümde onun anlattığı masallar zihnime öyle bir yaratığın yerleşmesine vesile olmuştu. Dedem kollarımın arasında can vermiş, genç yaşta yaşadığım bu çok kötü şok yüzünden onun anlattığı öcüler gözümün önünde canlanmıştı. Doktor buna bir isim bile koymuştu. Akut stres tepkisi. Annem bana konulan bir gösterişli teşhis duyunca, ben bunda bir şirinlik göremiyorum dedi. Yine de onun yaptığı espriye bozulmamıştım. Hemen hemen her şey kulağa deli olmaktan daha hoş geliyordu. Artık canavarlara inanmasam da bu iyileştiğim anlamına gelmiyordu. Hala kabus görüyordum. Hala gergin ve paranoyaktım. Başkalarıyla iletişim kurmakta epey güçlük çektiğimden annemler bana özel bir hoca tutmuşlardı. Böylece okula sadece kendimi iyi hissettiğim günler gidiyordum. Ayrıca, nihayet, Smart Aid'den ayrılmama izin verdiler. Daha iyiyim demek, artık yeni işim olmuştu. Oldukça kısa sürede bu yeni işten kovulmaya da karar vermiştim. Geçici deliliğimden kaynaklanan ufak mesele halledildikten sonra, Doktor Golan'ın yegane işlevi reçete yazmak haline gelmişti. Hala kabus mu görüyorsun? Bunun için bir ilacım var. Okul servisine panik atak mı geliyor? Bu işine yarar. Uyuyamıyor musun? Dozu arttıralım. Onca ilaç beni şişmanlatıp sersem gibi yapmıştı. Buna rağmen hala berbat durumdaydım. Geceleri sadece 3-4 saat uyuyabiliyordum. Bu nedenle Dr. Goll'una yalan söylemeye başladım. Bana bakan birisi gözlerimin altındaki torbaları ve ani bir ses duyduğumda sinirli kediler gibi zıpladığımı fark edebilirdi. Oysa ben iyiymişim gibi davranıyordum. Bir hafta seans sırasında normal bir insan gibi yavan ve basit rüyalar gördüğümü sansın diye tamamen uydurma rüyalar anlattım. Bir rüyamla dişçiye gitmiştim, öbüründe uçuyordum. İki gece üst üste okula çıplakla açtığımı gördüğümü söyledim. Bunu anlatırken doktor beni durdurdu. Ya yaratıklar ne oldu? Onu silttim. Hiç görmedim. Bu herhalde artık daha iyi olduğum anlamına geliyor ha. Doktor Gual'ın bir süre elindeki kalemi masaya vurduktan sonra bir şeyler yazdı. Umarım duymak istediğimi sandığın şeyleri anlatmıyorsundur. Tabii ki hayır derken gözlerimi psikolojinin çeşitli alt dallarındaki uzmanlığını gösteren duvara asıl çerçeveli diplomalara kaçırdım. Uzmanlıkları arasında akut strese girmiş bir delikanlığın nasıl yalan söylediğini anlamanın da olduğuna eminim. Bir dakikalığına gerçekçi olalım. Kalemi masaya bıraktı. ''Bu hafta bir gece bile olsun o rüyayı görmediğini söylüyorsun?'' Her zaman berbat bir yalancı olmuştum. Kendimi rezil etmektense durumu kabullendim. ''Şey'' diye mırıldı hanım. ''Belki bir kere.'' Aslında o rüyayı o hafta boyunca her gece görmüştüm. Ufak tefek değişikliklerle hep şöyle seyir izliyordu. Dedemin yatak odasında bir köşeye çömelmişim. Akşama kehribar sarısı ışığı pencerelerden uzaklaşıyor da pembe plastikten havalı bir tüfek beliriyor. Karyolunun olması gereken yerde parlak ışıklar saçan kocaman bir otomat var. Lakin içine ustura gibi keskin avcı bıçaklarıyla zırh delen tabancalar dizilmiş. İngiliz ordusuna ait eski bir üniforma giymiş olan dedem makinayı sürekli kağıt dolarlar tıkıştırıyor. Fakat silah satın almak için çok para lazım ve fazla vaktimiz kalmamış. Nihayet parlak bir 45'lik aşağı doğru hareket ediyor ama... Tam yarağa düşmek üzereyken sıkışıp kalıyor. Dedem yit diş dilinde küfredip makinayı tekmeliyor. Ardından yere diz çöküp içeriden silah almaya çalışıyor ama bu sırada eli sıkışıyor. İşte o sırada onlar geliyor. Uzun kara dilleriyle makinanın camını yalayıp içeri girmenin yolunu arıyorlar. Havalı tüfeği onlara doğrultup tetiği çekiyorum ama hiçbir şey olmuyor. O zaman Portman dedem deli gibi bağırıyor. Kuşu bul, döngüye bul. ''Yakob neden anlamıyorsun be gerizekalı çocuk?'' Derken pencereler kırılıp cam parçaları yağmur gibi yağıyor ve bütün o kara diller üstümüze saldırıyor. Genellikle o zaman tardan sırı sıklama olmuş bir halde uyanıyorum. Kalbin yerinden fırlayacak gibi atarken midemde düğüm üstüne düğüm oluşuyor. Hep aynı rüyayı görüp yüz kere anlatmama rağmen doktor Goll'un her seansı bunu tekrar anlattırıyordu. Adeta bilinçaltımı sorguya çekiyor... 99. kez anlattığımda kaçırmış olabileceği bir ipucunu yakalamak istiyordu. Peki rüyanda neden ne diyordu? Her zaman söylediklerini diye cevap verdim. Kuştan, düğümden ve mezardan bahsediyordu. Son sözleri. Başımı salladım. Doktor Gallen parmak uçlarını birleştirip çenesine dayadı. Bu haliyle tam da düşünceli bir psikiyatra benziyordu. Ne anlama geldiği hakkında yeni bir fikrim var mı? Evet, hiçbir bok yok. Hadi canım öyle demek istemedin herhalde. Son sözleri aldırmıyormuş gibi davranmak istedim ama aslında aldırıyordum. En az kabuslar kadar o sözler de beynimi yiyip bitiriyordu. Dedemin dünyada söylediği son cümleyi hezeyanlarla dolu bir saçmalık olarak görmeme konusunda kendimi ona borçlu hissediyordum. Doktor Galın bu sözleri anlamanın korkunç rüyalarımdan kurtulmama yardımcı olacağına inanmıştı. Bu nedenle anlamaya çalıştım. Dedemin söylediği bazı sözler, örneğin adaya gitmemi istemesi anlamlı geliyordu. Canavarların peşime düşeceğinden endişeliydi. Bu nedenle kendi çocukluğunda olduğu gibi onlardan kaçabileceğim tek yerin adı olduğunu düşünmüştü. Ardından sana söylemem gerekirdi demişti. Ancak bunun ne olduğunu söyleyecek kadar zamanı olmadığından yapması gereken en doğru şeyi yapıp ne olduğunu bana söyleyecek, onun sırrını bilen kişiyi bulmamı sağlayacak şekilde ekmek kırıntılarından oluşan bir iz bırakmış olabileceğini düşündüm. Döngü, mezar ve mektup gibi şifreye benzeyen bütün o kelimelerin bu şekilde kırıntılar olduğunu tahmin ettim. Bir süre döngünün Circle Village'deki bir sokak olabileceğini düşündüm. Burası çıkmaz sokakların düğün gibi birbirine girdiği bir mahalleydi. Emerson ise dedemin mektuplar gönderdiği birisi olabilirdi. Belki beraber savaştı eski bir askerlik arkadaşı ya da onun gibi birisiydi. Belki bu Emerson denen zat Circle Village'in döngülerinden birinde mezarlığın yanında yaşıyordu. Ve sakladığım mektuplardan biri 3 Eylül 1940 tarihliydi. Belki o mektubu okumam gerekiyordu. Kulağa deli saçması gibi geldiğini biliyorum ama bazen daha saçma şeylerin gerçek olduğu ortaya çıkıyordu. Böylece bir müddet internete çıkmaz sokaklara tosladıktan sonra Circle Village mahallinin lokaline gittim. Mahallenin ihtiyarları shuffleboard oynayıp geçirdikleri son ameliyatları tartışmak için burada buluşuyorlardı. Mezarlığın yerini ve Bay Emerson diye birini tanıyıp tanımadıklarını sorduğum zaman sanki boynumda ikinci bir kafa çıkmış gibi bana baktılar. Kendileriyle konuşan delikanlık çağında bir çocuk olmasına şaşırmışlardı. Circle Village'de mezarlık olmadığı gibi Emerson diye biri de yaşamıyordu. Ayrıca döngü caddesi, döngü sokağı ya da döngü bilmem nesi diye bir yer yoktu. Anlayacağınız ziyaret tam bir fiyaskoydu. Buna rağmen Dr. Gollum pes etmeme izin almıyordu. Eski ve ünlü bir şair olduğunu söylediği Ravval da Emerson'ı araştırmamı istedi. Emerson, hatırı sayılır miktarda mektup yazmıştır dedi. Belki büyük babam bundan bahsediyordu. Karanlıkta iğne aramaya benzese de Sırf kolundan kurtulmak için bir gün babamdan beni kütüphaneye bırakmasını istedim. Ralph Waldo Emerson'ın gerçekten yayınlanmış bir sürü mektubu olduğunu keşfetmem fazla uzun sürmedi. Yaklaşık üç dakika boyunca bir ipucu yakalamaya çok yakın olduğumu zannedip heyecanlandım. Fakat çok geçmeden iki gerçek ortaya çıktı. Birincisi Ralph Waldo Emerson 1800'lerde yaşayıp ölmeden önce 3 Eylül 1940 tarihini taşıyan bir mektup yazması imkansızdı. İkincisi, adamın yazıları öyle yoğun ve anlaşılması güçtü ki, hevesli bir okuyucu olmayan dedemin ilgisini çekmesi mümkün değildi. Emerson'ın uyku getirici niteliğini bizzat deneyerek öğrenmiştim. Kendine güvenmek adlı denemesini okurken yüzümü kitaba dayayıp uyuya kalmış, uyurken ağzımdan akan salyalar kitabı ıslatmıştı. O hafta tam 6. kez otomatlı rüyayı gördüm. Haykırarak uyanıp gayet nezaketsiz bir şekilde kütüphaneden çıkarılınca Dr. Gollum'a ve da teorilerine sövüp durdum. Son darbe birkaç gün önce ailem Portman dedemin evini satmaya karar verdiği zaman geldi. Muhtemel alıcıları evi gezdirmeden önce mekanın temizlenmesi gerekiyordu. Travma mekanımla yüzleşmemin iyi olabileceğini söyleyen Dr. Gollum'un tavsiyesi üzerine döküntüleri ayıklama işinde babamla su halama yardım etmeme karar verildi. Eve girdikten sonra babam bir süre iyi olduğumdan emin olmak için beni yanından ayırmadı. Şaşılacak biçimde iyi görünüyordum. Hem de bahçedeki ağaçların üstüne yapışıp kalmış olay yeri inceleme bantları, rüzgarda sallanan verandadaki yırtık sineklik gibi görüntülere rağmen. Bunun yanı sıra yol kenarında dedemden kanan eşyaları yutmak için bekleyen, kiralanmış çöp bidonunun varlığı beni korkutmamış ama üzmüştü. Ağzından köpükler çıkan bir kaçık olmadığımı anlaşılınca işe koyulduk. Çöp torbalığıyla donanmış bir vaziyette, Evin içinde acımasızca elerleyip raflarla dolapları boşalttık. Tavan arasını araştırıp yıllardan beri yerinden oynatılmamış nesnelerin altında oluşan geometrik şekilleri keşfettik. Kurtarılıp saklanabilecek eşyalardan oluşan ve çöp bidonunu boylayacak eşyalardan oluşan iki ayrı piramit yaptık. Halamla babam duygusal insanlar olmadığından çöp bidonun yanı daha büyüktü. Bir takım şeyleri kurtarmak için hummal bir kulis faaliyeti yaptım. Bunların arasında... Garajın bir köşesinde duran ve boyu iki buçuk metreye varan, sudan zarar görmüş, National Geographic dergileri vardı. Bunları okumaya dalarak ne günler geçirmiş, kendimi yine genelik çamur adamları arasında dolaşırken veya Butan Krallığı'nda Sarp Kayaların tepesindeki bir kaleyi keşfederken hayal etmiştim. Fakat asla benim dediğim olmuyordu. Aynı şekilde dedemin eski bowling gömleği koleksiyonunu, babam bunlar utanç verici diye iddia etti. 78'i Big Ben ve Swing plaklarını, bunlara iyi para veren çıkar, masif ve hala kilitli silah dolabının içindekileri. Şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Herhalde şaka yapıyorsundur. Saklamama da izin vermediler. Babama taş yürekli davrandığını söyledim. Halam sahneden kaçarak bizi, eski muhasebe kayıtlarından oluşan bir yanı ayıkladığımız çalışma odasında yalnız bıraktı. Ben sadece pratik davranıyorum. İnsanlar öldüğü zaman böyle yapılır Cekip, ya yasan öldüğün zaman ne olacak? Bütün el yazısı notlarını yakmam mı gerekecek? Babam kıpkırmızı kesilmişti. Bunu söylememem gerekirdi. Yarım kalmış kitap projelerinin kesinlikle belli bir düzeyinin altında olduğunu ima etmiştim. Yine de bana bağırmak yerine sakinliğini korudu. Bugün buraya senin bununla başa çıkabilecek kadar olgun olduğunu düşünerek getirdim. Demek ki yanılmışım. Evet yanıldın. Dedemin eşyalarını elden çıkarmakla onu unutacağımı sanıyorsun ama... Unutamam. Ellerini havaya kaldırdı. Sana bir şey diyeyim mi? Bu konuda kavga etmekten bıktım. Canın ne istiyorsa sakla. Sararmış kağıtlardan oluşan bir tomarı ayağımın dibine fırlattı. İşte Kenede'nin öldürüldüğü yıldan kalma ayrıntılı bir sonuç çıkarım listesi. Al çerçevelettir. Tomara bir tekme savurup kapıyı hızla çarparak odadan çıktım ve salonda gelip benden özür dilemesini bekledim. Kağıt imha makinesinin sesini duyunca... Öyle yapmayacağını anlayıp kendimi yatak odasına kilitledim. Oda havasızdı. Biraz ayakkabı derisi, biraz da dedemin kullandığı hafif keskin kolonya kokuyordu. Duvara yaslanınca bir şey fark ettim. Kapı ile yatak arasında halının üstüne vuran güneş ışınları yatak örtüsünün altından ucu görünen bir kutunun kenarını aydınlatıyordu. Yeri eğilip kutuyu dışarı çıkardım. Tozla kaplı eski puro kutusu dedem tarafından benim görmem için oraya bırakılmış gibiydi. Kutunun içine çok iyi bildiğim fotoğraflar vardı. Görünmez çocuk, havaya kalkmış kız, kayayı kaldıran adam, başının arkasına surat resmi boyanmış adam. Fotoğrafların bazı yerleri kırılmış, kısman yırtılmıştı. Üstelik benim hatırladığımdan daha küçüktüler. Şimdi neredeyse bir yetişkin olarak onlara baktığımda, hilekarlığın ne kadar açık saçık olduğu kafama da Görünmez çocuğun kafasını yok etmek için muhtemelen biraz yakma, Biraz oynama yeterli olmuştu. Kuşku uyandıracak kadar sızkı olan çocuğun kaldırdığı diye kaya, kolayca alçı veya köpükten yapılmış olabilirdi. Fakat bu ayrıntılar 6 yaşında, özellikle inanmaya hazır bir çocuğun fark edemeyeceği kadar inceydi. O fotoğrafların altında Portman dedemin bana hiç göstermediği 5 fotoğraf daha vardı. Yakından bakana kadar bunun nedenini merak etmiştim. 3 de o kadar belirgin oynanmıştı ki bir çocuk bile bunu fark edebilirdi. Bir tanesi güldürecek derecede iki kez pozlanmıştı ve bir şişenin içine hapsolmuş bir kızı gösteriyordu. Bir sonrakinde havaya kalkmış küçük bir kız çocuğu vardı. Arkasındaki karanlık kapı ağzına gizlenmiş bir tarafından tutulmuştu. Bir diğerinde baş kısmında bir çocuğun yüzü gelişigüzel yapıştırılmış bir köpek vardı. Bunlar yeterince tuhaf değilmiş gibi son ikisi David Lynch'in kabuslarından çıkıp gelmişe benziyordu. Birinde arkaya doğru ürkütücü bir köprü hareketi yapmış mutsuz bir akrabat kız görülüyordu. Öbüründe, hilkat garibesine benzeyen ve o güne dök gördüğüm en tuhaf kostümleri giymiş ikiz çocuklar vardı. Beynimi yılan dili canavarların bulunduğu masallarla dolduran dedem bile bu tür fotoğrafların çocukların kabus görmesine yol açacağını fark etmişti. Dedemin odasının tozla kaplı zeminine diz çökmüş, elimdeki fotoğraflara bakarken masallarının doğru olmadığını anladığım zaman kendimi nasıl aldatılmış gibi hissettiğimi hatırladım. Artık gerçek ortadaydı. Son sözleri başka bir el çabukluğuydu. Son eylemi ise giderilmesi yılları alacak terapi ve metabolizmayı mahveden ilaç tedavisi gerektirecek şekilde kabuslar görüp paranoyatça kuruntulara kapılmama neden olmuştu. Kutuyu kapatıp salona getirdim. Babamla Suzi halam kesildiği halde hiç kullanılmamış kuponlarla dolu bir çekmeceyi 10 golonluk bir çöp torbasına boşaltıyordu. Kutuyu onlara uzattım. İçine ne olduğunu sormadılar bile. Hepsi bu mu diye sordu doktor Goll'un. Ölümü anlamsız mıydı? Kanepeye uzanmış, köşedeki akvaryumun içinde tek başına tembelce daireler çizen altın renkli tutsağı seyrediyordum. Eğer sizin daha iyi bir fikriniz yoksa öyle dedim. Ya da bana söylemediğiniz, bütün bunların ne anlama geldiğini açıklayan müthiş bir teori. Aksi takdirde... Ne? Aksi takdirde bu zaman kaybından başka bir şey değil. Derin bir iç çekip, Başı ağrısını gidermek ister gibi burnunun üstünü sıktı. Dedenin son sözlerinin ne anlama geldiğinden benim bir sonuç çıkarmam gerekmiyor. Önemli olan seninle düşündüğün. Bunlar psikiyatrik palavralar diye ortalığı kızıştırdım. Önemli olan benimle düşündüğüm değil. Neyin gerçek olduğudur. Ama zannederim bunu asla bilemeyeceğiz. O halde öyle var? Siz bana ilaçlarımı yazıp faturaya çıkarın. Onu delirtmek hatalı olduğum konusunu ısrar ettirip kavgaya sokmak istiyordum. Oysa o ifadesiz bir yüzle kalemini koltuğun kenarına sürekli vurmakla yetindi. Bir süre sonra, görünüşe bakılırsa teslim oluyorsun dedi. Hayal kırıklığına uğradım. Yarı yolda bırakman hiç hoş değil. Öyleyse beni hiç tanımıyorsunuz diye karşılık verdim. Parti verme konusunda kendimi bundan daha isteksiz hissedemezdim. Annemler, hiç ustaca gizleyemedikleri ipuçları vermeye başladıkları zaman bunun kaçınılmaz olduğunu anlamıştım. 16 yaşıma basacağım hepimiz gayet iyi bildiğimiz halde önümüzdeki hafta sonunun ne kadar sıkıcı ve durağan olacağından bahsetmeye başlamışlardı. Bu sene parti olayını rafa kaldıralım diye onlara yalvardım. Birçok sebebin yanı sıra davet etmek istediğim tek bir kişinin bile aklıma gelmediğini söylediğimse de yalnız başıma çok vakit geçirmemden endişeleniyorlardı. Sosyalleşmenin bir nevi tedavi olacağı fikrine dört elle sarılmışlardı. Onlara elektroşokun da bir tedavi şekli olduğunu hatırlattım. Ne var ki annem bir kutlamayı engelleyecek en küçük madaleti bile kabul etmeye hevesli değildi. Bir keresinde papağanımızın doğum gününü kutlamak için arkadaşlarını davet etmişti. Evimizi konuklara gösterip hava atmayı sevmesinin de bunda payı vardı. Elinde şarap kadehiyle, konukları mobilyalarla basa dolu bir odadan öbürne gezdirmeye, mimarın dehasını övmeye, ve eşyaların döşenmesiyle ilgili savaş öyküleri anlatmaya bayılırdı. Şu aptikleri İtalya'dan getirtmemiz aylar sürdü. Doktor Golan'da felaket gibi geçen bir seansın evine dönmüştük. Babamın peşinden kuşku uyandıracak kadar karanlık olan salona doğru yürürken ''Ayıp bize, doğum günü için bir şey planlamadık.'' Ve ''Neyse canım, bu işin gelecek yılda var.'' gibi cümleler mırıldanıyordu. Derken bütün ışıklar bir anda yanarak konfetiler, şeritler, Balonların yanı sıra teyzeler, halalar, amcalar, dayılar ve çok nadir görüştüğüm kuzenlerden oluşan bir karışım, kısacası annemin katılmaya razı ettiği herkes ortaya çıktı. Hele panç kasesinin yanından ayrılmayan ve vidalı deri ceketiyle komik derecede aykırı duran Ricky'yi görünce çok şaşırmıştım. Herkes mutlu yıllar şarkısını söyleyip ben de şaşırmış gibi davranmayı bitirdikten sonra annem kollarını boynuma dolayıp beğendin mi diye fısıldadı. Oysa ben yorgundum ve allak bullak olmuştum. Yatmadan önce TV'yi açıp Savaş Kulesi Üç Çağrı Oyununu oynamayı istiyordum. Ama ne yapabilirdik? Herkesi eve mi gönderecektik? Beğendiğimi söyleyince annem teşekkür olarak bana gülümsedi. Annem kadehine şardına şarap doldurup, yeni eklentiyi kim görmek ister diye şakıyarak küçük bir akraba grubunun başında üst kata çıktı. Ruki uzaktan birbirimize baş salladık. Bir iki saat birbirimizin varlığına katlanma konusunda konuşmadan anlaşmıştık. Beni Damlan neredeyse aşağı atacak gibi olduğu günden bu yana konuşmamıştık ama ikimiz de arkadaş kalma görüntüsü yaratmanın önemini biliyorduk. Tam konuşmak için yanına gitmek üzereyken bu bir dayım beni kolumdan tutarak bir köşeye çekti. Dayım büyük bir araba kullanan, büyük bir evde yaşayan, iri kıyım bir adamdı. Yıllardan beri kalın bağırsağına tıktığı onca kaz ciğeri ezmesi, ve çift katlı dev hamburgerler yüzünden ağır bir kalp krizi geçirmesi kaçınılmazdı. Böylece bütün varlığı o kalın kafalı kuzenlerimle sessiz minik karısına kalacaktı. Les dayımla birlikte Smart eş başkanıydılar. Hep böyle yaparlardı. Guacamano sosunun güzelliğinden dolayı ev sahibesini övmek yerine bir yere gizli bir saldırı planı yapıyormuş gibi insanları köşelere çekip konuşurlardı. Annen bana şu büyük baba meselesinde tehlikeyi gerçekten atlattığını söyledi. Büyük baba meselesi. Kimse buna ne at vereceğini bilmiyordu. Akut stres tepkisi dedim. Ne? Yaşadığım sorun. Yaşamakta olduğum. Her neyse. İyi iyi. Bunu duyduğuma gerçekten sevindim. Bütün ana hoş olayları kovarcasına elini salladı. Annenle biraz konuştuk. Bu yaz Tampa'ya gelip aile işinin nasıl döndüğünü görmeye ne dersin? ''Bir süre genel merkezde benimle birlikte kafa yormak istemez misin?'' ''Tabii raflara mal dizmekten hoşlanmıyorsan.'' Öyle gül bir kahkaha atmıştı ki elimde olmadan geriye sıçradım. ''İstersen evde oturursun. Hafta sonları kuzenleriyle birlikte hep beraber tarpon balığı tutmaya gideriz.'' Ardından tam beş dakika boyunca yeni yatını adeta pornografik en küçük detayına kadar anlattı. Sanki bu tek başına anlaşmaya varmaya yetermiş gibi Konuşmasını bitirince sırtıp sıkmam için elini uzattı. Ee, ne diyorsun bakalım G-Dog? Galiba reddedemeyeceğim bir teklif olduğunu düşünüyordu. Oysa ben dayım ve şımarık çocukları ile birlikte yaşamaktansa bütün yazı Sibirya'daki bir çalışma kampına geçirmeyi tercih ederdim. Smart Aid genel merkezinde çalışmaya gelince, bunun muhtemelen geleceğimin kaçınılmaz bir parçası olduğunu biliyordum ama en az birkaç yaz mevsimin daha özgür geçirmeyi ve şirket kafesine kapanmadan önce dört yıl üniversite okumayı hesaplıyordum. Nazik bir kaçış yolu bulmak için çabaladım. Gel gelelim ancak. Psikiyatrımı şu sıralar bunun doğru bulacağından pek emin değilim diyebildim. Dayımın fırça gibi kaşları birleşmişti. Belli belirsiz kafa sallayarak Eee iyi peki tabii tabii dedi. O halde olayı kendi akışına bırakalım ahbap ne dersin? Ardından benim cevabımı beklemeden karşı tarafta kolumdan tutup kenara çekecek birini görmüş gibi yaparak yanımdan uzaklaştı. Annem hediyeleri açma vaktinin geldiğini duyurdu. Bu işi hep herkesin gözünde de yapmam için ısrar ederdi. Bu başla başına bir sorundu. Çünkü sanıyorum daha önce de bahsettiğim gibi hiçbir zaman iyi yalan söyleyemem. Bu yalancıktan minnettarlık gösterme konusunda da iyi olmadığım anlamına gelir. Başkasından hediye gelip tekrar paketlenen Noel CD'leri veya Les Dayım'ın yıllardan beri benim gezenti olduğuma dair şaşılacak yanılgısı yüzünden Field ve Stream dergisi aboneliği gibi hediyeler alınca yine de nezaket kurallarını bozmamıştım. Paketini açtığım önce ıvır zıvır zoraki bir gülümsemeyle herkes görüp beğensin diye havaya kaldırıyordum. Sonunda kahve masasının üstüne yığlı hediyeler azalmış ve ortada sadece 3 tane paket kalmıştı. Önce en küçük paketi aldım. İçimden annemle babamın dört yıllık lüks sedan arabasının anahtarı çıktı. Annem yeni bir araba alacaklarını açıkladı. Böylece ben eskisine konmuştum. İlk arabam. Herkes ooo vay gibi nidalar atarken ben yüzümün kızardığını hissettim. Ricky'nin önünde böylesine pahalı bir hediye kabul edip gösteriş yapmak çok fazla olacaktı. Sonuçta onun arabası benim 12 yaşındayken aldığım bir aylık haçlıktan daha ucuza mal olmuştu. Anlaşılan ailem hep benim paraya önem veren biri olmam için çabalıyordu ama ben gerçekten önem vermiyordum. Tabii insanın bol parası olduğu zaman önem vermediğini söylemesinin kolay olduğunu unutmamak lazım. Sonraki hediye, geçen yaz boyunca annemle babamı almaları için yalvardığım dijital fotoğraf makinesiydi. Aleti elimde tartarken, vay dedim, bu müthiş. Babam, kuşlar üzerine yeni bir kitap tasarlıyorum dedi. Belki fotoğrafları sen çekersin diye düşündüm. Yeni bir kitap diye haykırdı annem. Bu fevkalade bir fikir Frank. Sözü açılmışken üzerinde çalıştığın son kitap ne oldu? Birkaç kadeh şarap belliydi. Babam ufak tefek birkaç düzeltmeyle uğraşıyorum diye usulca karşılık verdi. Bobby dayım ya demek öyle diye kıs kıs güldü. Yüksek sesle pekala diyerek son hediyeyi aldım. Bu Suzya halamdan. Ben hediyenin ambalajını açarken halam aslında bu hediye dedenden dedi. Öylece dona de kalmıştım. Bütün ev birden ölüm sessizliğine büründü. İnsanlar Suzya halama şeytanın adını almış gibi bakıyordu. Babamın dudakları gerginleşirken annem kadehindeki son yudumu bir dekille bitirdi. Hadi açık baksana dedi Suzya halam. Ambalaj kağıdının kalan kısmını açınca ortaya sayfa köşeleri kıvrılmış şömizde olmayan ciltli eski bir kitap çıktı. Cildin üstünde Ralph Waldo Emerson'ın seçme eserleri yazıyordu. Kitabın içinde yazılanları cildin altından okumaya çalışıyormuş gibi gözlerimi dikmiştim. Titreyen ellerimde ne iş olduğuna bir türlü anlam veremiyordum. Son sözleri Dr. Gollum'dan başka kimse bilmiyordu. Ben Labo açacağını lıkır lıkır içme veya Sunshine ve köpüsünden geriye doğru takla atma tehditinde bulunmadığım takdirde Muanehanesinde konuştuğumuz her şeyin gizli kalacağına dair birkaç kez söz vermişti. Yüzümde nasıl soracağımı pek bilmediğim bir soru ifadesiyle halama baktım. Zoraki gülümseyerek, ''Onun evde temizlik yaparken dedenin çalışma masasında bulmuştum.'' dedi. Üstüne senin adını yazmıştı. Sanırım sende kalmasını istiyordu. Tanrı Suzi halamı korusun. Sonuçta iyi yürekli birisiydi. Ortamı yumuşatmak isteyen annem, ''Harika.'' dedi. Dedemin kitap okuduğunu bilmiyordum. Düşünceli bir davranış. Babam dişlerini sıkarak evet dedi. Teşekkürler Suzun. Kitabın kapağını açtım. Tahmin ettiğim gibi ilk sayfada dedemin titrek el yazısıyla bir ithaf vardı. Jacob Magalhan Portman'a ve ileride keşfedeceği dünyalara. Herkesin önünde ağlamaya başlayacağımdan korkarak kalktığım sırada sayfaların içinden çıkan bir şey yere düştü. Eğilip yerden aldım. Bu bir mektuptu. Emerson. Mektup. Yüzümden bütün kının çekildiğini hissediyordum. Annem bana doğru eğilerek gergin bir fısıltıyla su isteyip istemediğimi sordu. Annemin dilinde bu kendini toparla herkes sana bakıyor anlamına geliyordu. Biraz şey hissediyorum derken bir elinle karnım tutuğum gibi odama doğru fırladım. Mektup indi çizgisiz kağıda Kıvrımlı bir el yazısıyla yazılmıştı. Harfler öyle süslüydü ki adeta kaligrafiye benziyordu. Siyah mürekkep eski bir dolma kalemle yazılmış gibi farklı tonlara bürünmüştü. Mektup şöyleydi. Biricik Eyüp Umarım bu mektup eline geçtiğinde sağ salim hayattasındır. Senden haber almayalı çok uzun zaman oldu. Fakat bu satırları seni azarlamak için değil, hala seni düşündüğümüzü, Mutluluğun için dua ettiğimizi bilmen için yazıyorum. Bizim cesur ve yakışıklı evimiz. Adadaki yaşama gelince değişen pek fazla bir şey yok. Fakat biz her şeyin sakin ve değerli toplu olmasını tercih ediyoruz. Onca yıldan sonra seni görsek tanır mıyız bilmiyorum. Ancak eminim ki sen bizi, hala hayatta olan az sayıdaki kişiyi tanırsın. Yakın zamanda çekilmiş bir resmini bize göndermen mümkünse çok seviniriz. Ben eski gençlik günlerime ait bir resmimi gönderiyorum. Eee seni çok özlüyor. Ona yazmayacak mısın? Sevgi ve saygılarımla. Müdüre Almalifey Pregrin Mektubu yazan kişi bahsettiği gibi içine eski bir fotoğraf koymuştu. Fotoğrafı odamdaki masa lambasının ışığında tutup kadının karanlıkta kalan yüzünün ayrıntılarını görmeye çalıştım. Ne var ki hiçbir ayrıntısı seçilemiyordu. Görüntü çok tuhaf olmakla birlikte Dedemin fotoğraflarına benzemiyordu. Bu fotoğrafta hiçbir iyile yoktu. Sadece bir kadının, pipo içen bir kadının görüntüsü vardı. Ağzından sarkan kıvrımlı pipo, Sherlock Holmes'un piposuna benziyordu. Gözümü ondan alamıyordum. Büyük babamın bulmamı istediği şey bu muydu? Evet diye düşündüm. Öyle olsa gerek. Emerson'ın yazdığı mektuplar değil, onun kitabının içine saklanmış bir mektup. Fakat bu müdüre... Adı Peregrine olan kadın kimdi? Gönderici adresi var mı diye zarfın üstüne bakınca, Kermol adası, Simu, UK yazılı silik bir damgadan başka bir ibare göremedim. UK, bu Britanya demekti. Çocukken atlasları incelemeye meraklı olduğundan, Simu isminin galleri anlamına geldiğini biliyordum. Kermol adası, Bayan Peregrine'in mektubunda bahsettiği adı olsa gerekti. Acaba burası dedemin küçük bir çocukken yaşadığı adamıydı. mıydı? Dokuz ay önce bana kuşu bulmamı söylemişti. Dokuz yıl önce yaşadığı çocuk yuvasının pipo içen bir kuş tarafından korunduğuna dair yemin etmişti. O sırada yedi yaşındaydım ve söylediklerine olduğu gibi inanmıştım. Oysa fotoğraftaki müdüre pipo içiyordu ve Pilgrim bir tür doğan demekti. Ya dedemin bulmamı istediği kuş, aslında onu kurtaran kadın, yani çocuk yuvasının müdüresi olan kadınsa, belki aradan geçen bunca yıldan sonra hala adada yaşıyordu. Belki asırlar kadar yaşlı olduğu için büyüdüğü hale onu terk etmeyen çocuklar tarafından bakılıyordu. Dedemin son söylediği cümleler ilk kez tuhaf biçimde anlam kazanmaya başlamıştı. Adaya gidip o yaşlı kadını eski müdüreyi bulmamı istemişti. Çocukluğuna ait sırları bilecek yegane insan o kadındı. Ne var ki zarfın üstündeki damga 15 yıl öncesine aitti. Hala hayatta olması mümkün müydü? Kafamda bir takım hesaplamalar yaptım. 1939'da çocuk yuvasını yönetirken söz gelimi 25 yaşındaysa o zaman bugün 90'lı yaşların sonunda olması gerekirdi. O halde hayatta olması mümkündü. Inglewood'da ondan yaşlı olup hala kendi başına yaşayan ve araba kullanan insanlar vardı. Bayan Peregrin mektubu gönderdikten sonra vefat etmiş olsa bile Cairn yine de bana yardım edebilecek Portman dedemin çocukluğunu onun sırlarını bilen insanlar olabilirdi. Biz diye yazmıştı. Hala hayatta olan az sayıda kişi. Tahmin edebileceğiniz gibi yaz mevsiminin bir kısmını Galler açıklarında küçük bir adada geçirme konusunda ailemi ikna etmek kolay bir iş değildi. Özellikle annem bunun neden berbat bir fikir olduğu konusunda pek çok dayatmacı sebep saymıştı. Bunların arasında yaz aylarını Bobby Diamond'ın yanında bir mağazalar imparatorluğunun nasıl yönetildiğini öğreneceğim beklentisi vardı. Ayrıca annem veya babam benimle gelmeye hiç niyetli olmadığından seyahatte bana eşlik edecek kimse yoktu ve yalnız gitmem kesinlikle söz konusu değildi. Bunları çürütecek etkili tezlerim yoktu. Bu yolculuğa çıkmayı, çıkmaya mecbur olduğumu düşündüğüm yolculuğu, isteme sebebimi korktuklarından daha da kaçık görünmeden izah etmem olanaksızdı. Annemlere Portman dedemin son sözlerinden, mektuptan veya fotoğraftan kesinlikle bahsetmeyecektim. Aksi takdirde beni akıl hastanesine yatırırlardı. Öne sürebileceğim tek mantıklı tez, aile geçmişimizi daha iyi bilme iddiasıydı. Chad Kramer ve Cashbel bu yaz Avrupa'ya gidiyorlar. Ben neden gidemiyorum sorusuysa, kulağa hiç inandırıcı gelmiyordu. Bu savları ümitsizmiş gibi görünmeden, olabildiğince sık gündeme getiriyordum. Hatta bir ara sakın paramız yok demeyin çaresine başvurmuş ama bu taktiği kullandığıma hemen pişman olmuştum. Lakin bir işe yarayacağı benzemiyordu. Derken benim işime muazzam derecede yarayacak birkaç gelişme oldu. Birincisi, Bobby bütün yazı onun yanında geçirmem konusunda kararsızlığa kapıldı. Kim evinde bir kaçığın yaşamasını isterdi ki? Böylece tatil birden birdenbire tamamen boşalmıştı. İkincisi, babam Cain Home adasının son derece önemli bir kuş habitatı olduğunu öğrenmişti. Bir kuş cinsinin bütün dünyadaki nüfusunun yarısının orada yaşadığını öğrenmek, bir ornitolog olarak onu müthiş heyecanlandırmıştı. Bu konu ne zaman açılsa onu özendirmek ve ilgilenmiş gibi görünmek için elimden geleni yapıyordum. Fakat en önemli faktör doktor gollandı. Onu kandırmak için şaşılacak ölçüde az çaba harcamıştım. Sonunda bu fikri beğenmekle kalmayıp ailemi benim gitmem konusuna teşvik ederek hepimizi şoka soktu. Bir gün öğleden sonra yaptığı seansın bitiminde anneme bu yolculuk onun için önemli olabilir dedi. Oraya gitmesi bu efsanenin ortadan kalkmasına yarayabilir. O adanın herhangi bir yer gibi normal olduğunu, bir sihre sahip bulunmadığını görür. Böylece büyük babasının fantazilerini etkileme gücünü kaybeder. Hayal dünyasının gerçek dünya ile çatışmasında son derece etkili bir yol olabilir. Ama ben zaten onun o saçmalıklara inanmadığını sanıyordum," diyen annem bana dönerek, "Öyle değil micek?" diye sordu. "Kesinlikle," diye onu onayladım. "Doktor Guallin bilinçli olarak inanmıyor," dedi. Ancak şu anda bilinçaltı onda sorunlara yol açıyor. Gördüğü düşler, yaşadığı kaygı. Annem çıplak gerçekle yüzleşmeye hazırlanır gibi gözlerini kısarak doktora bakıp ''Peki siz oraya gitmesinin gerçekten işe yarayacağına inanıyor musunuz?'' diye sordu. Yapmam veya yapmamam gereken işler söz konusu olduğunda Doktor Gollum'un söyledikleri kanun gibiydi. Doktor ''İnanıyorum'' diye cevap verdi. Mesele böylece kapanmıştı. Bu konuşmadan sonra her şey şaşırtıcı bir hızla yerli yerine oturmuştu. Uçak biletleri satın alınmış, planlar yapılmış, programlar ayarlanmıştı. Babamla birlikte Haziran ayının 3 haftasını adada geçirecektik. Ben sürenin çok uzun olduğundan endişelensem de o adadaki kuş kolonilerini kapsamlı biçimde inceleyebilmek için en az bu kadar zamana ihtiyacı olduğunu ileri sürmüştü. Annemin itiraz edeceğini sanmıştım. Tam 3 hafta. Fıkas seyahat yaklaştıkça Heyecanı artmış görünüyordu. Sevinçten parlayan gözlerle benim iki erkeğim büyük bir maceraya atılacaklar diye konuşuyordu. Aslında coşkusunu bayağı dokunaklı bulmuştum. Ta ki bir gün arkadaşıyla yaptığı telefon konuşmasını duyana kadar. Üç hafta boyunca eski yaşamına kavuşacağı ve endişelenmesi gereken iki muhtaç çocuğu olmayacağı için ne kadar rahatlayacağını arkadaşına itiraf ediyordu. Olabildiğince iğneleyici biçimde ben de seni seviyorum demek istedim fakat beni görmediği için sesimi çıkarmadım. Elbette onu seviyordum. Ancak insanın annesini sevmesi zorunlu bir duygudur. Yolda karşılaşsam çok seveceğim bir tip olduğunu sanmıyorum. Zaten o da yolda yürümez. Yürümek fakirlere mahsustur. Okulun tatile girmesiyle yolculuğumuzun başlangıcı arasındaki 3 haftalık boşlukta Bayan Alma Lefe Pregrin'in hala hayatta olan insanlar arasında bulunduğunu doğrulamak için elimden geleni yaptım. Ne var ki, internete yaptığım araştırmalardan hiçbir sonuç çıkmadı. Hala yaşadığını varsayarak ona telefon etmeyi ve en azından görüşmeye geleceğime dair uyarmayı ummuştum. Gel gelelim kısa zamanda, Köln Home'daki neredeyse kimsenin telefonu olmadığını keşfettim. Koca adada bir tek telefon numarası bulabilmiştim. Bu nedenle o numarayı aradım. Hattın bağlanması neredeyse bir dakika sürdü. Önce hışırtılar ve tıkırtılar, ardından sessizlik, ...ve tekrar hışırtılar duyuldu. O uzak mesafenin her kilometresini kat eden telefon hattını hissedebiliyordum. Nihayet Avrupa'ya özgü o tuhaf zilin... ...düt-düt, düt-düt diye çaldığını duydum. Aşırı derecede zehirlenmiş olduğunu düşündüğüm bir adam telefonu açtı. ''Hela deli!'' diye haykırdı adam. Arkadan korkunç derecede gürültü geliyordu. Bir baker evinde verilen coşkulu partinin doğrunda duyulabilecek türden bir uğultu vardı... Kendimi tanıtmaya çalışsam da karşımdaki adamın beni duyabileceğini sanmıyordum. Adam tekrar "Helal deli!" diye kükredi. "Kim arıyor? Ne var ki ben daha konuşmaya fırsat bulamadan ağzına ahizeden uzaklaştırıp birilerine bağırdı. Ulan puş terifler size kesin demedim mi? Telefonda o anda hat kesildi. Uzunca bir süre telefon elimde öylece kaldıktan sonra kapattım. Tekrar arama zahmetine katlanmadım. Cain oğlumun yegane telefonu Heladeliye diye bir pislik yuvasına ait ise adının gerisi kim bilir nasıldı. Avrupa yapacağım ilk seyahati sarhoş manyaklardan kurtulmaya çalışarak ve kuşların bağırsaklarını kayalık kıyıların üzerine boşaltmasını seyrederek mi geçirecektim? Belki öyle olacaktı. Fakat sonunda dedemin sırrını açığa çıkarma ve oğlan dışı yaşamamı normal serine sokma olanağı bulacaksam her türlü sıkıntıya katlanmaya değerdi.